FİZAN EKSPRESİ Farsi Dünyanın Müziği Hazırlayan ve sunan... Milat Bülent Kılıç. Selam Bertu Stanegemi. Ez Açık Radyo programı Fizan Express'i yayınmış ne bitt. Milat Bülent Kılıç'a esta. Ee, bir geziden döndüm ve programı biraz apar topar hazırlıyorum. Aslında hazırlıklarımı daha önce yapmıştım ama e, son noktayı yeni koyuyorum öyle diyeyim. Umarım beğenirsiniz bugünkü programı. Bugün dinleyeceğimiz parçaları hangi ölçütlerle bir araya getirdiğimi doğrusunu isterseniz söylemem zor. Ama edalarıyla, havalarıyla birbirine az çok benzeyen uyumlu parçalardan bir derleme olsun istedim. Guguş'un çok eski bir parçasıyla başlayacağız. Anruz Feramuşem Nemişe, yani o günü unutamıyorum diyor, dinliyoruz. Merpu'ya 1960'lı yılların İran'ın ilginç ve önemsenen müzisyenlerinden biriydi. Ben de yıllar önce onun hakkında özel bir program yapıp size tanıtmaya çalışmıştım. Uzun aralarla da olsa kimi parçalarına da zaman zaman yer verdiğimi hatırlıyorum. Dinleyeceğimiz şarkı onun ünlü şarkıları arasında yer alıyor ve Kabile Leyli adını taşıyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir cumartesi günleri saat 15'te yayınlanıyor. Birkaç yıl önce İran'daki Asuri azınlığın müziği hakkında bir program yapmış ve bir dönemin önemli müzisyenlerinden örnekler çalmıştım. E, parçalarına yer verdiğim müzisyenler arasında Narmela'da vardı. Süryani müzisyen Narmela 1960'lı yıllarda hem ana dilinde hem de Farsça şarkılar söylemiş, e, tanınmış, e, ilginç bir müzisyendi. E, bugün dinleyeceğimiz parçası ise Süryanice ve Şara adını taşıyor. İran kökenli İsrailli şarkıcı Liraz Çerhi'yi de size daha önce tanıtmıştım. E, onun da şarkılarına zaman zaman programlarda yer veriyorum. Liraz'ın teyzesi, sanırım teyzesi bir yani yeğeni olduğunu biliyorum Rita'nın. Rita Cehampuruz, İsrail'in en tanınmış müzisyenlerinden biri. Ve o yani Rita epey bir zaman önce cesur bir adım attı ve Farsça bir albüm yayınladı. Ondan sonra da İsrail'de Farsça konuşan Buhara ve İran kökenli birçok genç Farsça Şarkılar yapmaya, albümler çıkarmaya başladılar. Böylelikle bir takım düğünlere, törenlere, meclislere, mahfillere hapsolmuş İsrail'deki Farsi müzik önce tüm İsrail'e, ardından da dünyaya yayılmaya başladı. Kuşkusuz ki Rita'nım yeğeni Liraz'dan çok daha yetenekli. Ama ben e, Liraz'ı da beğeniyorum ve şimdi onun Roya yani Rüya adlı parçasını dinleyeceğiz. Yetenekli ve görece genç müzisyen besteci Ebdi Behraven Pere ilişkin e, bir ara özel bir program da yapmak istiyorum. E, ama bugün ondan iki parça seçtim ve onları dinleyeceğiz. İlki sözsüz bir parça ve Roki adını taşıyor. E, i̇kinci parçanın adıysa Del. Ama bu parçanın iki versiyonu var. Ben e, birinci versiyonunu seçmiş oldum. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. E, Rena Ferhan'ın bir şarkısıyla devam edeceğiz. Sermest, yani sarhoş adlı bu şarkının şiiri Mevlana'dan. E, parça Ferhan'ın 2007 yılında çıkardığı Bağ Zahmet'in, Geri Geldim e, adlı albümünde yer alıyordu. Rena Ferhan'dan dinliyoruz. goruh -e Daire'den. Yani Circle Band'den e, yani Daire Müzik Grubu'ndan iki güzel şarkıyla devam edeceğiz. E, dinleyeceğimiz ilk parça Mevlana'nın To Didi diye başlayan şiirinden e, Şehap Beraderan tarafından bestelenmiş ve e, Şehap Beraderan Deran ile Sara Nejat'ca seslendirilmiş. Sen sevdaya gama doymuş aşık gördün mü hiç? Suya doymuş balık gördün mü sen hiç? Sen ressamdan kaçabilen renk gördün mü hiç? diye başlıyor şarkı. Sırada Goruhu -e Daire'den yani Circle Band'den dinleyeceğimiz ikinci şarkı var. Ee, bu şarkının bestesi de yine Şahab Beraderena ait. Ee, şarkının şiiri ise Sohrab Sepehri'ye ait. Ee, bu şiiri yaklaşık 30 yıl önce Siyaveş Azeri ile birlikte çevirmiştik ve Çeviri, Suyun Ayak Sesi adıyla e, Avesta'dan çıkmıştı. E, çok uzun yıllardır hiçbir yerde bulunmayan bir kitaptır. Ama ilgilisi için söylemiş olayım. Aydınlık, Çiçek, Su, Ben adlı bu parçayı Sara Nejat e, seslendiriyor. Elbette Şahap Beraderan ve Mona Ketabiyan'la birlikte. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Genç Soprano... Kamelya Dara'nın bir şarkısıyla devam edeceğiz. E, Kamelya Dara e, müzik eğitimini Avusturya'da almış ve orada yaşamaya devam ediyor. E, zaman zaman söylediğim gibi modern İran müziğinde Viyana'da eğitim gören müzisyenlerin e, önemi büyük. E, Monir vekiliden Ahmet Aşurpur gibi ustalardan tutun da e, Hani Niru gibi genç sanatçılara kadar uzanan bir Viyana geleneği var. E, en azından bana öyle geliyor. Kamelya'da aradan dinleyeceğimiz bu parçanın adıysa Seremet, Ser Zemestun. Yani kış sona eriyor. Bu aslında İranlı silahlı bir devrimci örgütle özdeşleşmiş bir tür marş ya da bir tür marş niteliği kazanmış devrimci bir şarkı. Sayısız versiyonu var ve ben bunların en önemlilerini geçtiğimiz yıllarda size dinletmiştim. Bu ise e, o şarkının bambaşka bir e, düzenlemesi. E, benim hoşuma gitti. Dinleyelim. Az sonra dinleyeceğimiz Dela adlı şarkı e, benim son bir 2 yıldır en çok beğendiğim şarkılardan biri oldu. E, bestesi genç besteci Omid Komeyli'ye ait ve Aras adlı ve hiçbir yerden hiçbir biçimde e, hakkında bilgiye ulaşamadım e, genç bir müzisyen tarafından seslendiriliyor. Bir önceki şarkı gibi bu da Mevlana'nın şiirinden bestelenmiş. Sık sık söylüyorum Türkiye'nin Mevlana'sıyla İran'ın ve Afganistan'ın Mevlana'ları aynı kişiden söz etmiyoruz dedirtecek ölçüde farklılar. Türkiye'nin Mevlana'sı biraz solgun, biraz cansız. Oysa İran'ın Mevlana'sı, yani bana öyle geliyor ki köz gibi, kezap gibi bir Mevlanadır. Çık ey gam sinemden, çünkü sevgilinin lütfu geliyor diyor şarkı. Son birkaç yıldır sevdiğim şarkılardan biri de e, az sonra çalacağım Kuk adlı şarkı oldu. Pandeminin son düzlüğünde keşfetmiştim bu parçayı ve daha önce birkaç kez çalmıştım bu programda ama bugün bir kez daha çalalım ve onunla kapatalım istiyorum programı. Beste Nima Ferzane ait ve Sima Şah verdi seslendiriyor. Parçanın adı olan Kuk ise bildiğim kadarıyla tel anlamına geliyor. Ta Bernamey diğer Golu Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar Gül olunuz. Gülizar olunuz.